Bismillahirrahmanirrahim. İnelhamdülillah. Nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nesta'ihdi. Ve n'audu billahi min şurur enfusina ve min seyyati amalina. Men yehdillahu felamudilla leh. Ve men yudlil felahadiyya leh. Ve eşhedü an la ilahe illallahü ahdahu la şerike leh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويافل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً ضيماً أما بعد فاعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع ve kulle bil atin dalale ve kulle dalaletin finnar. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize selatü selam getirelim. İnşallah bugünkü derste çok uzun olmamak kaydıyla <gülüyor> selefi salihinin ümmetimizin selefinin <gülüyor> nasları nasıl anladığı Nasara nasıl anlam yüklediğine dair menheci bir ders yapacağız. Şimdi selef deyince geçen derste hatırlarsınız. <gülüyor> Selefin tanımını yaparken hem kapsam itibarıyla hem de zaman itibarıyla ne yapmıştık? Bir taksime girmiştik. Bugün olayı biraz daha Özetleyeceğiz. Nasıl özetleyeceğiz? Olaya genel değil, özellikle birkaç tane alimin zatında bakacağız. Yani zatına ne yapacağız? Endeksleyeceğiz. Şimdi şöyle bir soru yönelsek, desek ki ey ümmet, muhaddis deyince, muhaddislerin imamı deyince, padişahı, paşası deyince akla kim gelir? İmam Buhari gelir. Evet. Nedir İmam Buhari? Otoritedir değil mi hadis ilminde? Muhaddislerin neyidir? Efendisidir. Muhaddislerin neyidir? Emridir. Şimdi İmam Buhari'nin <gülüyor> kitab Tevhidinden yani sahihindeki Kitab-ı Tevhid'den camiindeki kitab Tevhid'den bir bab burada ne yapacağız? Zikredeceğiz. Babın Altındaki hadislere hiç girmeyeceğiz. Bugünkü dersimizde ne fıkha dair bir şey söyleyeceğiz, ne ahkama dair bir şey söyleyeceğiz, ne de doğrudan akideye dair bir şey söyleyeceğiz. Sadece dediğim gibi imamların nasları nasıl anladığına bakacağız. Bu imamlara örnek olarak da kimi? İmam Buhari'yi göstereceğiz. İmam Buhari'nin sahihi malum. Ma beyne deffeteyn sahih. İki kapak arasındaki bütün hadislere biz ne yaptık? İman ettik, inandık. Birkaç tane tenkit edilen hariç hepsinin sahih olduğuna ne yaptık? Ne yaptık? İman ettik. Evet. İşte İmam Buhari'nin kitabına şöyle bir bakarsanız sahihine. Hangi kitapla açmıştır? Neyle başlamıştır? Ha? Kitabul İman çok enteresan. Neyle bitirmiştir? Kitabu Tevhid. Evveli iman, ahiri tevhid. Evveli iman, ahiri tevhid. Burada dahi bir var, ne vardır? Bir mantık vardır. Yani İmam Buhari ne yapmıştır? Allah'ın kitabından sonra bize dini hususlarda kaynaklık teşkil eden Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın hadislerini sahih kanaldan topladığı sayinde ne yapmıştır? Sayini kitab-ı açmış, kitab-ı tevhidle ne yapmıştır? Kapatmıştır. Yani besmelesi iman, hamdelesi tevhid olmuştur. Ha. Şimdi biz burada kitab-ı tevhidden bir bab alacağız. Bir bab. Kitab-ı tevhidin bu babı <gülüyor> babu ı kavlillahi teala يريدون ان يبدلوا kelam Allah. Fetih suresinden bir ayet 15 no'lu ayet. Diyor ki İmam Buhari Allahu Teala'nın şu ayetinin şu kavlinin fermanının babı nedir? Onlar Allah'ın ayetlerini tebdil etmek yani değiştirmek istiyorlar. <gülüyor> Onlar Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kelamını ne yapmak istiyorlar? Değiştirmek istiyorlar. Heh. Özellikle ayet diye tercüme ettik ama ayeti kelimedeki lafız daha genel. O da nedir? Kelam. Allah'ın kelamı sadece ve sadece mevcut Kur'an'dan oluşmamaktadır. Mevcut Kur'an'dan oluşmamaktadır. Allah Azze ve Celle'nin kelamı, Kur'an dışında da nedir? Mevcuttur. Bütün kelamı Kur'an'da ne değildir? Kayıtlı değildir. Yani Allah Azze ve Celle ile de konuşur. Başında kimle konuşur? Cibril ile konuşur değil mi? Allah Azze ve Celle başka kullarından istediğiyle doğrudan ya da dolaylı konuşur. Allah Azze ve Celle kıyamet günü kimle konuşur? Müminlerle konuşur. Yine Allah Azze ve Celle cennette kimle konuşur? Müminlerle konuşur. Yani hulasa Allah'ın kelamı sadece Kur'an'dan ibaret değil. Allah'ın kelamı deyince daha genel. Ne yapıyoruz? Meseleye bakıyoruz. Konumuz bu da değil. Ama şöyle ayeti bir daha bakalım. Diyor ki Allah Azze ve Celle. Fetih suresi 15 nolu ayet. Onlar Allah'ın kelamını tebdil etmek istiyorlar. Ne demek tebdil? değiştirmek istiyorlar. Şimdi şöyle bir soru yöneltsek. Desek ki, ey müminler Allah Azze ve Celle'nin kelamını tebdil etmek isteyenler, değiştirmek isteyenler kimlerdir? Yahudiler ve Hristiyanlardır. Değil mi? Çünkü pek çok ayeti kerimede onlar Allah'ın nelerini o ayetlerini mekanından alır, başka mekanlara ne yaparak? Sokarak. Yani anlamlarını ya da lafızlarını asli suretlerinden alıp Başka lafız ya da anlamlara sokmak suretiyle ne yaparlar? Tahrif ederler diyor. İmam Buhari acaba böyle mi anlamış? Yani bu başlığı İmam Buhari neden kullanmış? He, bakın bu çok önemli. Bu çok önemli. İmam Buhari arkadaşlar Bu ayeti bu baba Yahudilere ve Hristiyanlara cevap olmak üzere almamıştır. Çünkü İmam Buhari'nin Yahudilerle ve Hristiyanlarla bu anlamda neyi yoktur? Mücadelesi yoktur. Neden yoktur? Çünkü Allah'ın kelamı, yani o kelamdan kastı burada ne? Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamına muhtevi sureleriyle, ayetleriyle olan Kur'an-ı Kerim, Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından ne yapılamayacaktır? Değiştirilemeyecektir arkadaşlar. Çünkü kimin koruması altındadır? Allah'ın koruması altındadır. Ta ki kıyamete kadar sürecek, sonra Allah'u ne yapacak birdenbire? Ne yapacak? Aynen elbisenin nakşını ne yaptığı gibi? bir anda silip izale ettiği gibi ne yapacaktır? Kendi katına kaldıracaktır. Demek ki Yahudilerin ve Hristiyanların Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı tarif etme imkanları ne değil? Mevcut değil. Burada işte İmam Buhari, dikkat ederseniz bu ayeti bu baba alırken asla Yahudi ve Hristiyanları kastetmemiştir. Peki nedir İmam Buhari'nin gayesi? Hani Hep bir kaide vardır. Sebebin hususiliği, umumiliğine aykırı değildir. Bu önemli bir usul kaidesidir. Ne demek sebebin hususiliği, umumiliğine ne değildir? Mani değildir. Yani normalde bakarız biz. Ayet belli, muayyen bir olayla neyse alakalıysa. Yani mesela diyelim ki sadece Yahudilerle alakalıysa. Ya da sadece Hristiyanlarla alakalıysa. Ya, ya da ehli kitap olarak hem Yahudiler hem de Hristiyanlarla alakalıysa. Biz o ayeti sadece onlara hasretmekle ne değiliz? Mükellef değiliz. Onların şakilesinde olana da ne yaparız bunu? Hamlederiz. Ne demek onların şakilesinde olana? Yani onların yolundan gidene onların yöntemini belirseyene. İsterse bu ne olsun? Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <gülüyor> hiç fark etmez işte sebebin hususuli umumiliğine aykırı değildir mani değildir kaidesi burada işler işte İmam Buhari normalde bu tür ayetleri müfessirlerin hamlettiği noktaya hamletmemiştir yani siz bu ayeti kerimeyi açsanız tefsirlerden okursanız genelde ne anlayacaksınız Allah'ın kelamını tebliğ etmek isteyenler buna yeltenenler kalkışanlar kimlerdir Yahudiler ve Hristiyanlardır. Bunu anlayacaksınız. Ama bakın işte İmam Buhari bu ayeti ne yapmamıştır? Bu baba ne yapmamıştır? Sokmamıştır. İmam Buhari bu ayeti kerimeyi arkadaşlar buna çok dikkat edeceğiz. Ümmeti Muhammed'in içinden çıkıp da ümmeti Muhammed'e mensup olduğunu iddia eden ve bu ümmetin içinden çıkan fırkalara reddiye olsun diye kullanmıştır. Neden? Allah'ın ayetini sadece ve sadece Yahudiler ve Hristiyanlar değil aynı zamanda dikkat edelim bu ümmete mensup olup Kur'an ve sünneti ruhuyla bir kenara itip tevilat ve tahrifatla ne yapan ahkamı ispat edenlere reddi olarak vermiştir. Yani bir soru sorsam desem ki size bu ümmet içinde Allah'ın kelamını değiştirmek isteyenler var mı? Ya hocam dersiniz Allah'ın kelamını değiştirmek kolay mı? Allah'ın kelamı kimin garantisi altında? Allah'ın garantisi altında. Nasıl olur da İmam Buhari bu ayeti ne yapar? Buna delil kullanır. İşte bakın burada bir incelik var. Nedir o incelik? İmam Buhari diyor ki bu ümmetin içinden öyle fırkalar çıkmıştır ki bunlar... Allah Azze ve Celle'nin kelamını ne yapmışlardır? Değiştirmişlerdir, değişmek istemişlerdir. Değiştirmek demek, Allah'ın kelamının lafzını değiştirmek değil, Allah Azze ve Celle'nin kelamının neyini, anlamını ifade ettiğin şeyi değiştirmektir. Yani, istivaya ne demektir? İstila demektir. Yedene demektir? Kudret demektir. Kademe ne demektir? Şiddet demektir. Nüzüle demektir? Emrinin ya da rahmetinin inmesi demektir. Kimdir bunlar? Alel-Umu, Cermiye. Kim Cermiye? Cermin Safvan'ın yolundan gidenler değil mi? Genel itibarıyla. Başka nasıl tanırız biz bunları? Muhtezili olarak tanırız. Onlar da kendi içinde ne yapmışlardır? İddet fırkaya ayrılmışlar. Allah ben severim der, onlar derler ki sevmez. Allah ben gülerim der, onlar der ki gülmez. Allah istiva ettim der, onlar der ki etmez. Allah elim var der, onlar der ki olmaz. Allah ayağın var, onlar der ki olmaz. Allah gözün var, der ki haşa kella olmaz. Allah nüzul ettim der, der ki haşa kella olmaz. vesaire. Bunları çoğaltırız. İşte İmam Buhari bu ayeti bu baba alarak şunu demek istiyor. Allah Azze ve Celle'nin kelamını teddil etmek isteyenler bu ümmetin bizzat içinden çıkan fırkalardır. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin kelamını ne yapmışlardır? Tahrif etmişlerdir. Ve bu tahrifi süslü bir şekilde ne yapmışlardır? Ümmetin önüne koymuşlar. Tahrif ve neyi? Tebdil kelimesini bir kenara itmişler. Yerine Selef'te eskiden çok makbul olan bir neyi? Kelimeyi koymuşlar Nedir o da? Tevil. Ha, bu hususa İmam Buhari ne yapıyor? Özellikle dikkat çekiyor. Demek istiyor ki İmam Buhari. Bu ümmetin içinden böyle insanlar çıkmıştır ve bunlar mevcuttur. O halde ey ümmet siz bu ayetin müdafası namına bunlara gereken cevabı verin. Siz boşu boşuna Yahudilerin ve Hristiyanların Allah'ın kitabını tebdil gayretlerine ne yapmayın? Yönelmeyin çünkü Yahudilerin ve Hristiyanların Allah'ın kitabını tebdil etme imkanları ne değildir? Mevcut değildir. O halde Allah'ın kitabını tebdil etmek isteyenler ve bunu tevhin kılıfı ile ortaya koyanlar bizzat bu ümmetin içindedirler. İşte onlar Allah'ın kelamını ne yapmak isterler? Tebdil etmek isterler. Peki sadece manen mi yapmışlardır? Manasını mı? Bir kısmı ileri de gitmiştir. Ama bunlar azınlıktır. Yani mutezilenin en üst noktaları vardır. Cehmiye'nin en üst noktaları vardır. Onlar mesela lafsında da neye gitmişlerdir Kur'an'ın? Tarife gitmişlerdir. İçinizde örnek verebilecek olan var mı? Ne diyor Allah Azze ve Celle? Ve kellemallahu Musa teklima. Ve Allah Musa ile gerçekten ne yaptı? Konuştu. Dikkat ederseniz... Musa maksur son hareketi tam belli değil. Son harfi ne? Ya değil mi? Son harfi ne? Ya değil mi? Tam belli mi hareke? Belli değil. Orada gizlilik var. He, uyanık adamlar. Ve demişlerdir ki bu ayetin doğru tilaveti ve kellemallah he Musa teklima. Ve Musa gerçekten Allah'la konuşur. Yani ne yapmışlardır arkadaşlar? Ne yapmışlardır? Mef'ulü neyin önüne almışlardır? Fa'ilin önüne almışlardır. Bu da Arapçada mümkün bir olaydır. Ancak Men hafera hufreten li ahi ve kafi Kim ki kardeşi için bir kuyu kazarsa içine düşer. Sen Allah'ın kitabı namına kuyu kazmaya kalkarsan sen başta içine düşersin. Çünkü niye? Allah'ın kitabında öyle ayetler var ki bu ayeti ne yapan pekiştiren işte orada herhangi bir neye tahdefe girişemezsin. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur Sina'ya gelince sonra ve kellemu rabbu. Ve kellemu rabbu. Hadi değiş bakalım. Ve onunla Rabbine yaptı? konuştu. Hadi rabbu kelimesindeki Rabbin B harfinin hareketsini değiş. Mümkün değil. Çünkü niye? Meful önceden geldi. ikinci meful ne yapmaz? Kabul etmez. He. Yani niye bu örneği verdim? Şundan dolayı. Bu ümmetin içinde öyle insanlar çıkmıştır ki bırakın Allah'ın kelamının neyini, manasını, lafzını dahi ne yapmaya kalkmışlardır? Tarif etmeye kalkmışlardır. Ama Kur'an-ı Kerim bize tevatüren gelmiş bir kitap cilbadeci yani bunun lafını değiştirmek o kadar da ne değil kolay değil çünkü ümmeti Muhammed bunu hıfsı sudur etmiş ezberlemiş Hazreti Osman dönemindeki mevcut musaflar ne yapılmış dağıtılmış yani bu yol kapatılmış o halde ne yapalım da Allah'ın kelamını tebdil edelim kala kala ne kalmış arkadaşlar anlam kalmış Mana kalmış. Ve anlam ve manayı tebdil etmek suretiyle Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını bir kısmı daha da ileri girerek neyini, isimleri dahi ne yapmışlar? Tebdil etmişler. Şimdi bakın İmam Buhari, babını Fatır suresindeki iki ayetle ne yapıyor? Sonlandırıyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle, la لَقَوْلٌ fas Vema huve bil hez yine Kur'an'dan bahsediyor. Muhakkak ki o fasıl olan bir kelamdır, fasıl olan bir sözdür. İmam Bukhari diyor ki el fasıl ey el hak yani fasıl olan nedir hak olandır. Yani muhakkak ki o ney söz yani nedir o söz Allah'ın kelamı nedir hak'tır. وَمَا bil بِالْهَزِلِ Hezil değildir. Ne demektir hezil? Ey diyor billa'b. Oyun ve oyuncak değildir. Neden arkadaşlar Allah'ın kelamını tebdil etmek istiyorlar? Ayetini baba aldıktan sonra bu Fatır suresindeki iki ayeti bu babın devamı olarak almıştır. Neden? Çünkü demek istiyor ki mevzu olan kelam Allah'ın kelamıdır. Ve o kelam hak olan kelamdır. Yani ona kat'a ve kella ciddiyetle yaklaşılacaktır. O asla ne değildir? Aranızda kelam neyine? Savaşına girdiğiniz gibi, kelam dalaşına girdiğiniz gibi oyun ve oyuncak yapılacak ne değildir bir? Kelam değildir. O hakkı batıldan, batılı haktan ayıran hak kelam. Aynı zamanda da ne değil? Asla ve kella oyun değil. Oyuncak değil. He. Şimdi neden hoca bu babı örnek verdi? Bakın diyoruz ya, naslar selefin fehmiyle anlaşılacak. Yani ne demek selefin fehmiyle anlaşılacak? İşte bakın bu ayeti kerimeyi yani onlar ki Allah'ın kelamını, Tebdil etmek isterler ayet-i kerimesini İmam Buhari nasıl anlamış? Yani oku nereye uzatmamış? Hedef olarak nereyi göstermemiş? Yahudi ve Hristiyanları göstermemiş. Kimi göstermiş? Bu ümmetin içini göstermiş. Ümmetin kendisini göstermiş. Ha, demek ki bunu bir ihtiyaca binaen değil. Bizzat ney? Olanı ortaya koymak için yapmış. Hani birileri derler ya Selefte vakii tefsir yoktur. Yani ne demek vaki tefsir? Ya selefin tefsirleri hiç güncel değildir. Ya Takılmışlar 1400 yıl öncesine hala daha öyle gidiyor. Şu bab bile Selefin tefsirinin ne kadar güncel olduğunu ne yapar? Ortaya koyar. Şu bab bile Selefin tefsirinin ne kadar güncel olduğunu ne yapar? Ortaya koyar. Bunu müfessirler böyle anlamışlar ama koskoca İmam Buhari Muhaddis Bukhari böyle anlamış. Neden? Neden? Çünkü Cehen bin Saffan, Cak bin Dirhem, Vasıl İbni Ata, Bişil Merisi vesaire, Bunlar bu ümmete öyle zarar vermişler ki onların bu ümmete verdiği zararı Yahudiler ve Hristiyanlar ne yapmamışlar? Vermemişler arkadaşlar. İşte ondan dolayı İmam Bukhari'nin neyi? Terkizi bu hususta olmuştur. Bunu anladıktan sonra burada Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan pek çok kanalla rivayet edilmiş. Umum şevahidi ile hasen olan bir hadise ne yapacağız? Yer vereceğiz. Umum şevahidi ile hasen olan bir hadise yer vereceğiz. Nedir o hadis? An İbrahim ibn Abdurrahman el-Uzri İbrahim bin Abdurrahman el özri bu tabinin ulularından. Bu rivayeti burada mürselen rivayet etmiştir. Ama gerek İbni Ömer'den, gerek Ebu Hureyre'den, gerek Abdullah İbni Amr'dan, gerek Cabir'den vesaire 9 tane sahabiden ne yapılmıştır? ayrı kanallardan rivayet edilmiştir. Diyor ki: "Gal, gale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Evet. Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Yahmilu hazel ilme min kulli halefin udulu. Evet. Diyor ki Aleyhisselatu vesselam bu ilmi seleften sonra gelenlerden adali adaletli olanlar ne yapar? Taşırlar. Bu ilmi seleften sonra gelenlerden Adaletli olanlar ne yaparlar? Taşırlar. Evet. Seleften sonra geliyorlar. Ancak taşıyanlar kim? Adaletli olanlar. Adil olanlar. İmam Beyhak'i Sünenül Kübra'da Yahmülü kelimesi yerine Yerifu kelimesini kullanıyor. Yani hadisi böyle rivayet ediyor. Yani bu ilmi Seleften sonra gelenlerden Adaletli olanlar miras olarak alırlar. Bu ilmi seleften sonra gelenlerden adaletli olanlar miras olarak ne yaparlar? Alırlar. Şöyle hadisin çok fazla tefsirine girecek değilim. Bu hususta ulemanın pek çok şerhi mevcut. Ancak burada bizim üzerinde duracağımız özellikle şu lafızda üç ne var? Husus var. Bir tanesi bu ilmi diyor. Bu ilmi. Neyi diyor? Bu ilmi. Nedir bu ilim arkadaşlar? Nedir bu ilim? Taşınan ilim nedir? Kur'an ve sünnet ilmi. Bu ilmi, yani işte Kur'an ve sünnetin ilim olduğunu bize ne yapıyor bu? Açıkça ifade ediyor. Bu ilmi, yani Kur'an ve sünneti, Deliline, deliline İbni El Elbida ve Nehyu Anha adlı kitabındaki rivayeti. Bu ilmi ki bizzat, he, kim? İbrahim'in Abdurrahman el-Ozri açıklıyor. Ey el Kitap ve Ha Demek ki biz bu tefsirimizi indi tefsir olarak ne yapmadık ortaya koymadık. Kimden? Bizzat hadisi rivayet eden ravi'den. Bir kural vardır. Hadisi rivayet eden, gayrından hadisi daha iyi bilir. Hadisi rivayet eden, gayrından hadisi daha iyi bilir. He, ne diyor? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, İşte bu ilmi, yani kitap ve sünneti, evet, kim? Min kulli halefin. Nedir halef? Bazıları diyor ki ya, bu halef selefi de nereden çıkardınız? Kur'an ve sünnette bu varit değil. Selef de varit, halef de varit. Selef de varit, halef de varit. İlerleyen derslerde Allah nasip ederse bu konuları inşallah teker teker açıklayacağız. Takdir edersiniz ki vakit dar, Hepsine girmek mümkün değil. Ama burada bizzat ve selam'ın diliyle seleften sonra gelenlerin kim olduğunu bize gösteriyor bu rivayet. Halef olduğunu gösteriyor. Halef. Seleften sonra gelenler kimlermiş? Halef'miş. Evet. Bu ilmi, yani kitap ve sünnet ilmini Seleften sonra gelen halef. Ama o halefin hepsi değil. Kim? Udulu. Adil olanları. Buna dikkat edeceğiz. Diyor ki Sıddık Hasan Han Yani, yani bir mana he, Adil olanları Yani bir mana Menheç üzere olanları Terazi üzere olanları Adalet üzere olanları iltizam üzere olanları Temessük üzere olanları Yani ne demek Kur'an ve sünnete Bağlılık üzere olanları Çünkü biz biliyoruz ki Sahabenin en büyük özelliği nedir Arkadaşlar Adil olmaları. Sahabenin en büyük özelliği nedir? Adil olmaları. Sahabenin hepsi nedir? Uduldur değil mi? Şimdi size sorsam desem ki İbni Ömer'in cehve tadil durumunu bana söylesin biri. Enes bin Malik'in cehve tadil durumunu biri söylesin bana. Ebu Hureyre'nin cehve tadil durumunu biri söylesin bana. Sıkamı değil mi? Zabıt mı gayrı zabıt mı? Muhtalit mi nasim mi? Böyle bir Mesele ihtiyacı var mı? Yok, asla kella. Ha demek ki işte bu ümmetin içinde de seleften sonra gelen halef içinde. Peki burada seleften sonra gelen halef derken hangi taksimi kastediyor? Daha önceden size ne yapmıştık? Selefin taksimini yapmıştık. Zamansal süreçten bahsediyor burada. Çünkü seleften sonra gelen yani neyi kastediyor? Zamansal süreç olarak. Seleften sonra kim gelmiştir? Halef gelmiştir. Ama bu Halef'ten gelen adil olanlar da dikkat edin, muhteva itibarıyla Halefe mensup değiller. Yöntem itibarıyla Halefe mensup değiller. Ne itibarıyla Halefe mensuplar? Ne itibarıyla arkadaşlar? Zaman, Zaman itibarıyla. Buna dikkat edeceğiz. Dedik ya. He, yöntem olarak Selefe mensup olmak İlâ yevmil kıyamet mevcut. Nereye kadar mevcut? Kıyamet gününe kadar. Ama zamansal süreç olarak mevcut değil. Çünkü niye? Üç asırla ne yaptık? Sınırladık değil mi? Sahabe, tabi'in ve sonraki kim? tabi. Bu ayrıma dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunlar çok önemli ayrılır. Demek ki burada kast edilen haleften adil olanlar yani zamansal süreç itibarıyla onu kastediyor ama bunlar muhteva itibarıyla, yöntem itibarıyla halefe değil kime mensup? Kime? Selefe mensup. Ha demek ki bu Kur'an ve sünnet ilmini seleften sonra zamansal açıdan gelen halef olanlardan adil olanlar bu adaleti de neyle Halefe mensubiyet olarak gündeme getiriyoruz. Bir daha söylüyoruz. Zamansal süreç olarak. Yoksa neyle değil? Anlayış olarak değil. Yani i̇şte onlar ne yaparlar? Taşırlar arkadaşlar. Taşırlar, yüklenirler. Miras olarak alırlar. Peki ne demek bu? Yani her mirasın bir gereği var. Her mirasın bir gereği var. Yani bunu miras olarak alanlar ne yaparlar? Yani miras olarak malı aldın. Miras olarak icazetle Buhari'yi aldın. Miras olarak icazetle Müslim'i aldın. Miras olarak icazetle bu Davut'u, bakın icazetle diyorum ama. Çünkü selefin yönteminde icazetsiz ne yok? Tahsil yok. Buna çok dikkat ediyoruz. Aldın e ne oldu? Ne oldu? Başına dert aldın. Eline Cemre'yi koydun. Çünkü bilenle bilmeyen hiç bir onur mu? Kılıfını ne yaptın? Başından aşağı kendine geçirdin. Bakın işte burada duraklamıyor aleyhissalatü vesselam. Bir vaka tespiti bu. Yani nasıl? Rabbinden gelen neyle? Vahiyle. Bu ilmi yani kitap ve sünnet ilmi ihmal edilmeyecek. Seleften sonra da bunu taşıyanlar miras olarak alanlar çıkacak. Bunlar her ne kadar zamansal itibarla, kime mensupsa da, halife mensupsa da, menheş itibarıyla kime mensup? Selte mensup. Bu insanlar çıkacaklar, bunu ne alacaklar? Miras olarak alacaklar. Ve bu insanlar adil insanlar. Adalet karşımıza pek çok şey çıkarır. Ama en çok neyi çıkarır? Yalancı olmamayı çıkarır. Dürüst olmayı çıkarır. Başka adalet kaç türlüdür bilen var mı? Kaç türlüdür adalet? Adalet iki türlüdür arkadaşlar. Uhrevi adalet, dünyevi adalet. Diğer bir tabirle dini adalet, dünyevi adalet. Dünyevi adalet ne? Adam mümin olmayabilir ama ne olabilir? Adil olabilir. Bir de dini adalet var. O dini gereklerden, kurallardan dolayı insandaki adalettir ki işte bu hadis ravisi adil dendiğinde... Şu alim adil deldiğinde kastedilendir. Yani dünyevi adalet değildir sadece. Aynı zamanda nedir bu? ukrevi yani dini adalettir. Bu insanlar böyledirler. Peki ne yaparlar bunlar? Bu vaka mevcut elhamdülillah. Her asırda mevcut. Ne yaparlar? Bakın. Diyor ki. يَنْفُونَ anhu تَحْرِيْفَ الْغَالِينَ Subhanallah. يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ Gali. He. Çıktı işte. Ne? Bu adil olan insanlar. Neyi mirası olarak almışlar? Kur'an ve sünneti. Peki ne yaparlar bunlar arkadaşlar? Evet. Bunlar aşırı gidenlerin tahriflerini ne yaparlar? Uzaklaştırırlar. Aşırı gidenlerin tahriflerini ne yaparlar? Uzaklaştırırlar. Ne demek tahrif? Ne demek? Aşırıya gitmek. Evet. Bakın, tahrif deyip geçmeyeceğiz. Kitap ve sünnet tahrif altındadır bugün. Kitap ve sünnet ne altındadır arkadaşlar? Tahrif altındadır bugün. Ne yapılmak istenmektedir? Manen iptal edilmek istenmektedir. Mane tarife maruz bırakılmıştır. Bunu sadece tercümelere bakarak tespit edemezsiniz arkadaşlar. Ya hocam tercümeler böyle. Hayır, Arapçası da böyle arkadaşlar, Arapçası da. Arapçası da. Yani bugün Araplar eğer Eş'ari ise Türkiye'deki Eş'arilerden farklı düşünmüyorlar. Araplar Maturidi ise Türkiye'deki Maturidilerden farklı düşünmüyorlar. Araplar Mutezili ise Türkiye'deki Mutezile'den farklı düşünmüyorlar. Sadece fark olan ne biliyor musunuz? Zihinsel fark değil. Yani lafsi o kadar. Zihin aynı zihin, kafa aynı kafa. Tarif böyle bir bela. Demin açıkladım size. Lafsını dahi tarif etmeye kalkanlar var. He. İşte bu adil olanlar, kitap ve sünneti miras olarak alanlar ne yaparlar arkadaşlar? Aşırıya giden o insanların kimdir aşırıya giden? Kimdir aşırıya giden? Ne demek aşırıya gitmek? Şimdi size şöyle bir sual sorsam. Desen ki Allah Azze ve Celle'nin kitabı ziyade ile muttasaf olabilir mi? Yani ne demek? Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabına kimse bir ziyade katabilir mi? Katamaz değil mi? Mümkün değil. E yine size sorsam desem ki, hiç kimse Allah Azze ve Celle'nin kitabına noksanlık katabilir mi? Yani bir insan Allah'ın kitabına bir şey ekleyebilir mi ziyade namına? <gülüyor> Hayır. Yine bir insan Allah'ın kitabından bir şeyi noksanlık namına eksiltebilir mi? Hayır. Laf sen bunu ne yapamaz? Yapamaz. Aşırı uç iki noktada da olur. Hem ziyade noktasında hem de ne? Noksanlık noktasında. Peki işinizde bana ziyade noktasında bir örnek verecek olan var mı? Ziyade noktasında. Bazı şeyleri paylaşmak lazım. Ziyade noktasında. Bir örnek verebilecek olan var mı? Ziyade. Aslında bazı şeyler söyledim burada demin. Yani mesela bir örnek versem ben size. Desem ki. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki. Allah'ın iki eli de nedir? Kapalıdır değil mi? Aruf ayet. En sonunda ayetin ne diyor? Peki Allah'ın iki eli de nedir? Açıktır, değil mi? Ne diyor bu tahrifçiler? İki türlü tahrif olur dedik. Hem ziyade namına hem de noksanlık namına. İlla lafzen olması gerekmiyor. Ne diyor bunlar? Diyorlar ki buradaki yet yet değil. Bir kelime daha katıyorlar değil mi? Ne diyorlar? yedül kudura, kudret yedi arkadaşım bu kudreti sen nereden buldun nereden ihtas ettin nereden buldun nereden ihtas ettin cevap yok işte bakın bu manaya ziyade katmaktır peki noksana örnek verebilen var mı mesela peygamber aleyhissalatü Aleyhisselam ne dedi ne dedi melekler Ha, i̇ner mi dedi? Kim iner dedi? Allah Azze ve Celle iner dedi. Değil mi? Ne zaman iner dedi? Gecenin son üçte birlik kesimi kaldığında ne yapar? İner. Peki bu adamlar ne diyorlar? İnen kim? Melek. Allah lafzını ne yaptılar? Attılar. Diyorlar ki orada gizli bir ne var? Fail var. Hüve. O da kim? Kim? Melek. <gülüyor> Subhanallah. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Hıh. Şimdi diyor ki işte burada hadiste onlar bu aşırıların tahriflerini ne yaparlar? Uzaklaştırırlar. Aşırılık her alanda alınabilir. Yani rububiyette de alırsınız, uluhiyette de alırsınız, isim ve sıfatla da alırsınız. Ama tahrif deyince akla ilk ne gelir? İsim ve sıfat gelir. Bu hadisin birinci şıkkı. İkinci şıkkı diyor ki ''Ve entihâlel muhtilîn'' Evet. İntihal kelimesini kullanıyor. İntihal. intihal. Bazı profesörler intihal ediyor. Tezlerinde intihal var. Bilen var mı anlamını intihal Alıntı yapıyor. He? Başka alıntı yapıyor. Ama nasıl alıntı yapıyor? Salma. Nasıl alıntı yapıyor? Nispet etmeden alıntı Çalma. yapıyor değil mi? Yani ben bundan 50 yıl önce bir kitap yazmışım. Kitabımı basmamışım bir yerde kütüphanede duruyor bu kitap. Bunu biliyor ben biliyorum Hüseyin biliyor Cemal biliyor Ahmet biliyor Mehmet biliyor o kadar Başka bilen yok Bu adam da ne yapıyor o kitabı görmüş tam konusuyla alakalı Aynen içeriğini alıyor Hatta bab ismini dahi ne yapmıyor değiştirmiyor Alıyor tez olarak sunuyor ve komisyona sunuyor Bir bakmışın adam profesör olmuş İşte intihal bu Ama buradaki intihalden kasıt İbni Hacer'in dediği gibi yalan Nedir? He, i̇şte bu adil olanlar kitap ve sünneti miras olarak alanlar adil olanlar o aşırıların tahriflerini kitap ve sünnetten uzaklaştırdıkları gibi o neyi? Kitap ve sünnetin naslarını iptal edenlerin yalanlarını da uzaklaştırırlar. Evet. O kitap ve sünneti ne yapanların? Tahrif edenlerin Yalanlarını da uzaklaştırırlar. Yani onlar kitap ve sünnete yalan şeyler isnat etmişlerdir. Kitap ve sünnette olmayan şeyler isnat etmişlerdir. İşte bu adil olan kitap ve sünneti miras olarak alanlar ne yaparlar? Bu yalanları da ne yaparlar? Uzaklaştırırlar. Ama kimden? Muttil olanlardan. Yani o müptil olanlar kim? Kitap ve sünnet naslarını <gülüyor> iptal edenler. Ne demek kitap ve sünnet naslarını iptal edenler? Yani tatil edenler. Ne demek tatil edenler? İçini ne yapanlar? Boşaltanlar. Boş, boş, boş. Yani bu konuda çok şey söylenir. Ancak dediğim bir mecal dar. Üç ve el cahilin Bakın tevil kelimesi. Buradaki tevil kelimesi ne anlamda değil arkadaşlar? Memduh anlamda değil. Yani metile, met edilen anlamda değil hangi anlamda kullanılmıştır? Mezmum yani zemedilen anlamda kullanılmıştır. Evet. Ve aynı zamanda neyi o kitap ve sünnetten uzaklaştırırlar? Cahillerin tevillerini. Neyi? Cahillerin tevillerini. Bazı insanlar müteammüt olmayabilirler. El-Ghali dediğimiz insanlar nedir arkadaşlar? Müteammittirler. Aşırıya kaçanlar. Onlar bunu teammüden yapmışlardır. Başka muhtil olanlar, iptal edenler onlar da bunu neyle yapmışlardır? Taammütle yapmışlardır. Ama işte bu cahiller bunu taammütle yapmamışlardır. Ancak ortaya netice itibariyle ne koymuşlardır? Tevil koymuşlardır. Buradaki tevilden maksat ne değildir? Bir daha söylüyorum. Tefsir değildir. Ya nedir? Tevil yani lafzı taşımadığı anlama ne yapmak? Çevirmek. Lafzı ne yapmak? Taşımadığı anlama çevirmek. İşte ne yapar bu adil olan insanlar? Bunu da Allah'ın kitabından ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ne yaparlar? Nefy ederler. Atarlar. Şimdi İmam Buhari'nin neyine dönelim arkadaşlar? Bak başlığına dönelim. Ne diyor İmam Buhari bak başlığında? Diyor ki Allah'ın kelamını tebdil etmek isterler babak. Dedik ki Allah'ın kelamını nasıl tebdil ederler? Lafsen yapamadılar ama manen ne yaptılar? <gülüyor> Allah'ın kelamını ne yaptılar? Tebdil <gülüyor> ettiler değil mi? Şöyle bir bakın çevrenize. Şöyle bir bakın. Kaç tane insan çevrenizde Allah'ın kelamı gayrı mahluk diyor. <gülüyor> Kaç tane? Yaratılmamıştır diyor. Kaç tanesi Allah'ın kelamı yani Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yaratılmamıştır. Ondan başlamıştır. Ona dönecektir diyor. Kaç tanesi? Şöyle bir bakın. Etrafınızda kaç tane insan Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bi vecih hak kemaline ve celaline yaraşır bir şekilde ispat ediyor. İşte bunlar hep ney? Bizim için ne? Bir veri. İşte İmam Buhari döneminde de aynı arkadaşlar. İmam Buhari döneminde de aynı. Ve işte İmam Buhari diyor ki, bakın çok önemli bu. Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini seleften sonra gelip, zamansal itibariyle halefe mensup. Ancak anlayış itibarıyla selefe mensup o adil insanlar ne yapacaklar? önce aşırıların neyinden arkadaşlar? Tahrifinden. Sonra iptal edenlerin neyinden? Yalanından. Sonra cahillerin temirinden koruyacaklar. Bunu nasıl yapacaklar? İmam Buhari gibi ayeti alacak vakasıyla ne yapacak? Baba koyacak ve diyecek ki ey ümmet işte sen zamansal itibarla halefe mensupsun ama eğer anlayış itibarıyla selefe mensup olmak istiyorsan, adil olmak istiyorsan, Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden aşırıların tariflerini çok önemli, aşırıların tariflerini iptal edenlerin yalanlarını cahillerin tevillerini uzaklaştırmak istiyorsan, ne yapacaksın? İmam Buhari'nin yaptığı gibi Hemen derhal ne yapacaksın? Kur'an ve sünneti ne yapacaksın? Koruma altına alacaksın ve bu koruman lafsen olmayacak, manen olacak. Neyle olacak? Manen olacak. Yani sen, yani sen Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarını ne yaparken ortaya koyarken asla selefin menecinden ne yapmayacaksın? Ayrılmayacaksın. ama bunu yaparken aşırıya gidenlerin söylediğini de bileceksin. Bir, iki, iptalcileri ne dediğini de bileceksin. Üç, tevilcileri ne dediğini de bileceksin. Neden? Neden böyle arkadaşlar? Çünkü İmam Buhari o babı, heh, bab başlığını kullandıktan sonra o bab başlığı altında on küsür rivaye sikretmiştir. İlerler. İleriki derslerde belki onlara değiniriz. Bakarsınız eve gidince. On küsur rivayet zikretmiştir. Ve her bir rivayeti de Allah Azze ve Celle'nin kelamına muhtelif kanallarla tahrif noktasında kılıf bulanlara reddi olarak seçmiştir. Yani o hadislerin her biri ayrı bir bidat grubuna ne yapmaktadır? Reddiye vermektedir. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Ayrı bir bidat grubuna. Her birini ayrı ayrı ne yapmaktadır? Reddiye vermektedir. Peki bir insan ayrı bir bidat grubuna reddiye verirse bunu nasıl bilir? Yani bu Taksim'e nasıl gider? O grupların ne dediğini ne yaparak bilerek. Bir örnek verelim. İmam Buhari ne yaptı? Bâdık'a geldi. ay Ahmet bin Hanbel'in talebesi. <gülüyor> Ehlen sehlen hoş geldin. Ama sana bir sürprizimiz var. Seni imtihan edeceğiz, sınayacağız. Evet, bakalım İmam Buhari misin sen gerçekten? Söylendiği gibi alim misin? Sınayacağız. Ama İmam Buhari celseye gelmeden bir komplo hazırladılar İmam Buhari. Yi. 100 tane rivayet seçtiler. Kaç tane? 100 tane rivayet, 100 adet rivayet. Ve bu 100 adet rivayeti arkadaşlar Senetlerini ve metinlerini birbirine karıştırarak harmanlaştırdılar. Çorba yaptılar. Senet ve metinlerini ne yaptılar? Birbirine karıştırdılar. 10 tane senet ve metin karışmışı bir adama, 10 tane senet ve metin karışmışı bir adama, 10 tane senet ve metin karışmışı bir adama derken 10 tane adama ne yaptılar? Bu yüz hadisi senet ve metniyle karıştırarak çorba yaparak ne yaptılar? Verdiler. İmam Buhari celseye geldi ve İmam Buhari'yi sınıyorlar. Dediler ki haydi bakalım İmam Buhari. Kendini göster. İlkini dinledi. Tamam dedi. Cevap vermedi. Ha Dediler ki bak Buhari bilmiyor. İkinciyi dinledi. Cevap vermedi. Dediler ki ha bak Buhari bilmiyor. Üçüncüyü dinledi. Cevap vermedi. Dediler ki Buhari bilmiyor. Dördüncüyü, beşinciyi, altıncıyı, yedinciyi, sekizinciyi, dokuzuncuyu, onuncuyu Buhari taraftarları bayıldı, sevindi. Baksana adamda hiç cevap yok. Sadece dinliyor. Ne yaptı peki imam Buhari? Durun dedi. Şimdi gelelim ilke. Sen böyle böyle söylemiştin değil mi? Bakın yanlış halini söylüyor. Ve o söyledikten sonra söylemiyor. Onu dinledikten sonra söylüyor arkadaşlar. Gelelim sana. Sen yanlış olarak böyle söylemiştin değil mi? Evet. Doğrusu böyle böyledir. İkinciye dönüyor. Diyor ki, sen yanlış olarak böyle söylemiştin değil mi? Evet diyor. Doğrusu böyle böyledir. Üçüncüye dönüyor. Yanlış olarak sen böyle söylemiştin değil mi? Evet diyor. En son onuncuya geliyor. Diyor sen de yanlış olarak böyle söylemiştin değil mi? Evet diyor. Doğrusu böyledir. Ve o insanların şaşırdığı ne biliyor musunuz arkadaşlar? İmam Buhari'nin doğru cevabı değil. İmam Buhari'nin doğru cevabı bilmesi zaten mümkün. Ya şaşırdıkları ne? 100 tane birbirine karıştırılmış senet ve metni onu birden dinledikten sonra yanlış haliyle de zikretmesi. Evet, bu çok önemli bir olay. Selefte bunu ne yapıyoruz? Alelutlak görüyoruz. Yani işte Selefin özelliği bu. Selefi Salih'in işte bu ilmi böyle taşımış. Bu ilmi bize kadar ne yaptırmış? Böyle vardırmış. Bu hadis de bize açık olarak neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Asla unutmayacağız. Akide demek sadece ispatı öğrenmek demek değil. Ne demek ispatı öğrenmek demek değil? Yani akide demek sadece Allah Azze ve Celle'nin kitabında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bize vermiş olduğu müsbet nasları öğrenmek demek değil. Aynı zamanda menfi nasları öğrenmek demek. Lezze kemiflihi şey o semiül basır. Onun hiçbir benzeri yoktur. Hiçbir dengi yoktur. O işitendir, görendir kaidesini işletmektir. Yani nedir o kaide? Önce tenzih sonra ne? İspat. Yani ne demek bu? Yani Allah Azze ve Celle önce bir kaide koyuyor. Bu kaide akli bir kaidedir sadece nakli değildir. Aynı zamanda nedir? Akli bir kaydedir. Nedir o kaide? Allah'ın isim ve sıfatlarında Allah'ın hiçbir neyi yoktur. Benzeri, dengi, eşi yoktur. Bu kaydeyi alet ıtlak al. Unutma. Sonra hemen ispatı ne yapıyor? Gündeme getiriyor. İşitendir, görendir. Peki bu iki ayeti bağdaştırabilecek olan var mı bana? Yani bu ayetin iki şıkkını bağdaştırabilecek olan var mı? Mesela Recep ne diyor ayet-i kerimede? Allah işitendir, görendir. O kadar diyor. ispat. Ama ben diyorum ki sana tensih ve ispatla ne yap bunu bağdaştır. Yok mu söyleyebilecek? Mehmet ne diyor ayet-i İlk baştan nef yediyor. <gülüyor> o hiçbir şeye benzemez. Ondan sonra ispat ediyor. Ama işte iki lafızı bana birleştireceksin. Yok mu? <gülüyor> Çok basit. Oyun onun işittiği ve gördüğü gibi hiç kimse... Güzel. Güzel. Bakın. Evet Allah Azze ve Celle işitir, görür. Mahlukattan da işiten görer vardır. Ama asla mahlukatın işitmesi, görmesi neye benzeyemez? Allah'ınkine benzeyemez. Çünkü aziyet işe. Hududu vardır, nihayeti vardır, mebdeyi vardır. Nihayeti var. <gülüyor> Demek ki, işte bu hadis-i şerif bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Bu, tahrif dediğimiz olay, artı intihal dediğimiz olay, artı tevil dediğimiz olay, bu ümmetin başına çok büyük belalar açmıştır. Ve bu belalar, maalesef günümüze kadar da devam etmiştir. İşte, kitap ve sünneti miras olarak üstüne almış olup, muhteva olarak kitap ve sünnete mensubiyet iddia eden, her insan bu meseleleri ne yapmak zorundadır? Bilmek zorundadır arkadaşlar. Bilmek. Eğer ben kitap ve sünnetin varisiyim diyorsam, ben kitap ve sünnetin mesuliyetimi üstüne aldım diyorsan ne yapmak zorundasın? Aşırıya gidenlerin tahriflerini bilmek zorundasın. İptalcilerin yalanlarını bilmek zorundasın. Cahillerin tevillerini bilmek zorundasın işte böyle olursa işte ne olmuş olursun arkadaşlar o halif içinde selefe ne yapmış mensup olmuş olur. yoksa hepsi lafta kalır hepsi sözde kalır bir örnek verelim Allah Azze ve Celle'nin semada oluşu Allah Azze ve Celle semada ihtilaf var mı? yok ama var Yok ama var. Şimdi burada herkes ne diyor? Ey Allah, ey Allah. Allah nerede? Fissema Fis değil mi? Ama siz bunu sokakta birine he, münakaşa ortamında böyle hemen durdurarak değil. Şimdi öyle insanlar var ki bu hadisi öyle anlıyor. Diyor ki bak diyor, Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Cahil bir cariyeye Allah nerede diye sordu. O halde imanın kıstası ne? Allah'ın nerede olup olmadığının tesebbütü. O halde durdur adamı Allah'ın nerede sor. E semada derse azadet. Olur mu? Olmaz. Ayetlerin sebebin uzulu var değil mi? Nedir sebebin uzul? İniş sebebi. Hadislerinde neyi var arkadaşlar? Sebebi vurudu var değil mi? Bu olay neyle alakalı söylenmiş? Bir cariyeye koyunlar otlatılmak için verilmiş. Cariye koyunun bir tanesini kime kaptırmış Kurda kaptırmış Efendi kızmış Cariye'yi dövmüş Daha sonra pişman olmuş bazı rivayetlerde Haber peygamber aleyhissalatü vesselam'a ulaştırılmış Peygamber aleyhissalatü vesselam Adamı da çağırmış Cariye'yi de çağırmış Daha sonra bu olay vuku bulmuş ha Demek ki olayın vurudiyeti böyle Bizi bu çok bağlamıyor Bize lazım olan şu Bakın ne diyoruz Allah nerede Semada İttifak var mı? E olması lazım. Kur'an-ı Kerim melik dolu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisleri dolu. Ama bir bakıyorsun adam alim. Alim alim. Buhari'yi hatmediyor her gün. Adamı diyorsun ki Allah nerede? Hocam diyor. Allah'ın nerede olduğunu bilmek zor. Ne demek o? Yani Allah nerede diye soru sormak bir kere caiz değil. Niye? Allah nerede diye soru sorarsan sanki bir yerde de ondan dolayı nerede diyorsun. O halde böyle bir soru batıl. Neden batıl? E çünkü diyor hocam Allah'ın bir mekanı yok. Allah ne altta ne üstte, ne sağda ne solda, ne alemin içinde ne alemin dışında, ne cevher ne aras. Subhanallah. Subhanallah. Bu naslar nereden çıktı? Bu lafızlar nereden çıktı? Bunları sen nereden ihlas ettin? Cevap yok. He. Şimdi bu adamla tartışıyorsun. Diyorsun ki Allah Azze ve Celle nerede sorusuna ben sana cevap vereyim. Buyur diyor. İşte Müslim'de Muaviye İbnül Hakem hadisi. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir olay karşısında Cariye'ye ne diyor? Allah nerede diyor. Cariye ne diyor? Allah semadadır diyor. Daha sonra ne diyor cariyeye? Ne diyor efendiye dönerek? Bunu ne yap? Azadet. Azad Çünkü o nedir? Mümin edir. Bildiğiniz rivayet. Buhari'de mevcut değil ama Müslüm'de mevcut. Adam size ne cevap verecek? Bakın şimdi arkadaşlar. Bu olayla örtüsün diye anlatıyorum. Olayın vehameti açısından. Şimdi adam sadece bu sıfatı inkar etmiyor bakın bu sıfatı inkar edebilmek için tepiniyor tepiniyor yani Allah'ın semada olduğunu inkar edebilmek için sadece sıfat inkarıyla kalkmıyor size verdiği cevap ne biliyor musunuz Müslüm zayıf Müslüm acısı ne? zayıf yani hem akideyi iptal ediyor hem de Allah Resulüne ne isnat ediyor? Yalan isnat ediyor adam. Adama diyorsun ki neye göre zayıf? Falan falan mesellere göre zayıf. Attın onu kenara ya. İstemiyorum de. Ben bu meselleri istemiyorum. Bıraktım Müslümi. Arkadaşım bir hadisin kaç şeyi vardır? Noktası vardır. Bir hadis deyince neden oluşur arkadaşlar hadis? Neden oluşur hadis? senet ve metin değil mi hadisi neden oluşur iki unsurdan senet ve metinden oluşur şimdi seni zayıf dediğin hangisi diyor ki hocam diyor hem senet hem metin <gülüyor> iyi de senet ve metnin ikisi bir arada nasıl zayıf işte diyor falan falan böyle söylemiş olabilir Kevseri'den oradan buradan alır Senet neyi ifade eder diyorsun adama? Diyor ki rivayet ilmini. Metin neyi ifade eder? Dirayet ilmini. Ne demek bu arkadaşlar? Senet rivayet ilmini yani işte ravileri nedir, cehvet adil durumu nedir, bize nasıl gelmiştir, nasıl gitmiştir bunu ifade eder. Metin neyi ifade eder? Dirayeti yani neyin kastedildiğini, istidlaliğini, istinbatını hangi hükmün hangi faydanın çıkarılacağını ifade eder. Değil mi? Böyle. Peki şimdi sen bana sen bana, sen bana bu hadisin senet ve metninin bu anlamda zayıf olduğunu ispatını yap. Ortaya bir şey getiremeyecek. Diyeceksin ki gel aramızda ortak bir hakem tayin edelim. Ortak bir hakem. Ve o hakem, aramızdaki ortak hakem ne yapsın? Bu hadisin hem senedini hem de metnini bize ne yapsın? Açıklasın. Kim ortak hakem tayin edeceğiz? Diyelim ki Bursa müftüsü. Kimsizce ortak hakem olabilir? Ebu Hanife olur mu ortak hakem? Olur mu Ebu Hanife ortak hakem? E Bursa müftüsü ise olur. Ebu Hanife. Şam müftüsü ise İmam Şafii olur. He. Mağrip müftüsü ise İmam Malik olur. Kuveyt müftüsü ise İmam Ahmed bin Hanbel olur. Hep öyle olmuştur zaten. Şimdi arkadaşım, İmam Ebu Hanife'nin Hadis kitabı var mı? Yok da var aslında. Demin dedik ya, icma var da yok. Hadis kitabı var mı? Yok da var. Ne var? İmam Ebu Hanife'nin müsnedi var. Neyi var arkadaşlar? İmam Ebu Hanife'nin müsnedi. Biliyorsun tercümeleri de var piyasada. Havazmin'in özellikle ile Cem'iyle, tertibiyle. Müsnedi mevcut İmam Ebu Hanife'nin. İmam Ebu Hanife'nin müsnedini hiç okuyan var mı içinizde? İmam-ı Hanefe'nin müsnedini. Arkadan biri el kaldırdı. Orada bu rivayeti gördün mü? Kaçıncı rivayet? Beşinci, Beşinci rivayet. Kitab-ül İman'da. Ve arkadaşlar farklı bir tarikten geliyor. İmam-ı Müslim'in tarihi değil. Bizzat kutsal Hanefi imamların tariki. Bakın. Aynen rivayeten ne yapmıştır bunu İmam-ı Hanefe? Müsnedinde rivayet etmiştir. Bakın. Bitti mi? Bitmedi. Ya tamam hocam rivayet etmiştir. Bu hadis seneden doğrudur ama bunun metninden Allah'ın semada olduğu anlaşılmaz ki. Dirayetinde problem var. Bunu diyecektir. Demek zorundadır. Peki Buhsa verebileceğiniz bir cevap var mı? İmam Ebu Hanife'ye ait olmadığı halde ona ait olan bir kitap. Ben demiyorum onlar diyor. El Fıkhıl Epsat. Orada cari hadisini nasıl açıklıyor hiç okuyan var mı? Allah'tan bir şey istenirken yukarıdan istenir aşağıdan istenmez. Çünkü aşağılık aşağı olmak uluhiyet ve rubiye sıfatlarında hiçbir şeyi ne yapmaz? içermez. Nitekim cari hadisinde de şöyle gelmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam cariyeye sormuştur. Allah nerededir? Allah semadadır demiştir. Bunun üzerine demiştir ki, ha efendisine dönüp bu cariyeyi azat et. Çünkü o nedir? Mü'minedir. Şimdi bu lafız açık değil mi? Sarit. Dirayeten bunu ne yapmak? Tehbil etmek, tarif etmek mümkün değil. He, o halde bir şeye daha dikkat çekiyoruz o zaman. Demek ki Kur'an ve sünnete isnat edilen bu tarifler sadece Kur'an ve sünnete isnat edilmemiş. Aynı zamanda Kur'an ve sünnet naslarını Kur'an ve sünnetin ifade ettiği şekilde açıklayanlara da ne yapılmış arkadaşlar? İsnat edilmiş. Yani Kur'an ve sünnetin lafızlarını tahrif etmek isteyenler evleviyetle neyi de tahrif ederler? Neyi de tahrif ederler? Ulemanın akvalini de tahrif ederler. O halde demek ki tahrif kapısı kıyamete kadar ne Açık. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra özellikle Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle başlamıştır. Günümüze kadar devam etmiştir ve kıyamete kadar da devam edecektir. Her asırda, her yerde, her mekanda, her zamanda farklı nelere bürünecektir? Kılıflara ve şekillere bürünecektir. Ve bize düşen de inşallah... İşte he, bu İbrahim bin Abdurrahman el-Özri'nin peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet etmiş olduğu bu hadise sıkı sıkıya ne <gülüyor> bağlanmaktır. Aşırıya gidenlerin nelerini? Tariflerini engellemek. Bunları asla unutmayacağız arkadaşlar. Aşırıya gidenlerin tariflerini engellemek, iptal edenlerin yalanlarını ortaya çıkarmak, cahillerin de tevhillerini ne yapmak? İfsat etmek, bertaraf etmek. Bu dinden ne yapmak uzaklaştırmak. Allah beni de sizi de bütün ümmeti inşallah bu hadisin kapsamına giren müminlerden eylesin. Evet sorusu olan varsa alalım. Malum akşam namazının vakti dar. Uçan okundu namaz inşallah kardeşler soru Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illallah